Ağzı belli Allah'ı, min Şeytanı Rjim. ve salatu ve salamu ala İşrafı Mursaleem Muhammed İbn Abdullah, aleyhı afiülü ve teslime. Rabbımız tabarık ve ya kendisine yakıştığı gibi, yakıştığı şekliyle, kendi kendisinin kendisini övdüğü şekliyle. Hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehli beytine, ashabına tabi'un, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Rablerini bilecek ve Rablerini, Rablerini birleyecek. Rablerini bu biliş ve birleişlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i takip edecek bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Bugün inşallah kardeşler isim ve sıfat tevhili isimli ders silsilemizin inşallah bir yenisiyle daha karşı karşıyayız. Hafta, geçen hafta hatırlayacağınız üzere Allah Azze ve Celle'nin uluv yüksekte, gücelikte oluşuna yaratılmışlar içerisine hulul etmekten subhan oluşluğuna ne yapmıştık? delalet eden ayetleri İmam Zehebi'den aktarmıştık kardeşler. Bugün ise hadisler Allah nasip ederse işleyeceğiz. Peygamber ve vesselamın hadislerinde Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya ulub verişi, yücelik verişi ve yedi kat semanın üzerinde oluştuğunu bildirişi hakkındaki hadisleri inşallah zikredeceğiz. Önümüzde çok yoğun bir Hadis kütlesi mevcut. İmam Zeheb'i Allah kendisine rahmet eylesin. Bu konu ile alakalı alabildiğini hadis almış. Ben bunlardan yaklaşık olarak, yaklaşık olarak bunlardan 50-60 tanesini hazırlandım kardeşler. Hazırlandım derken 50-60 tanesini özellikle dizayn ettim, sıraya aldım. Artık onlardan vaktimiz yettiği kadarını Allah nasip ederse işlemeye çalışacağız ve bakacağız ki Allah her yerdedir ifadesi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde hiç de yer edinmiş değil. Tam aksine Kur'an'la tamamen mutabık, Kur'an'la tamamen uyuşan ki aksi olması zaten söz konusu değil, ifadeler mevcut. Geçen hafta işlediğimiz ayetleri bir hatırlayın kardeşler. Bir de bugün okuyacağımız inşallah hadislere bir bakın. Ve önümüzdeki derslerde de işleyeceğimiz Allah'ın iziyle sahabeden nakille ve imamlardan nakillere bakın. Rabbimizin semada oluştuğuna dair. Ve ondan sonra işte Allah'ı güya mekanda münezzeh kılma adına ya da bir şeyleri benzetmekten uzak durma adına bütün bu ayetleri, hadisleri ve selefimizin ifadelerini tek çırpıda bir tarafa silmiş olmanın bir Müslüman açısından olabilecek gerçekten büyük bir yanlış olduğunu fark edin. Ki hadislere geçiyoruz. Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde oluşluğuyla alakalı hadislere geçiyoruz. İlk hadisimiz üzerinde konuşulur. Fakat ben bu hadis hakkında yapılmış itirazları buradan ele alıp da onlara cevabı burada işlemeyeceğim. Zira hadislerimiz çok fazla. Bir hadisimiz eğer ki bu hususta birilerine yeterli olmayacak ya da bir hadisimize bir çeşit reddiye getirme imkanı bulacak olsalar da diğer hadisler geldiği zaman onlarda cevapsız kalacaklarını göreceğiz. Dolayısıyla burada bir tanesine yapılmış itiraza reddiyeyi burada işlemeyeceğiz kardeşler. Ne gibi? Hani hatırlayın Hz. İbrahim aleyhisselam Nemrud'un karşısına çıktığı zaman demişti ya Hani izgal'e İbrahim hani İbrahim şöyle demişti ki tartışmıştı Nemrut'ula, Nemrut'la ve demişti ki Rabbimlezi Yuhhi ve Yumit. Benim Rabbim dirilten ve öldürendir. Yani diriltmek ve öldürmek sıfatıyla mutlak olarak mutasif olandır demişti Hz. İbrahim. Ve o Nemrut denen zalim, o Nemrut denen tağut ne yapmıştı kardeşler? O da kalkarak demişti ki Ana Yuhhi ve Yumit. Ben de diriltir, ben de öldürürüm. Neyi kastediyoruz zalim? İşte şuraya iki kişiyi getiririm, birisini öldürürüm, bak öldürdüm, de bırakılırım, bak dirilttim anlamında. Çok saçma ve tutarsız bir iddia ile geldi. Hz. İbrahim onun bu iddiasına cevap ile meşgul olmadı kardeşler. Hz. İbrahim Aleyhisselam, Nemrud'un bu saçma ve biraz üstünde durduğunuz zaman yanlışlığını Rahatlığı da ifade edeceğiniz bu cevabının karşısında bile durmadı Hazreti İbrahim. Çünkü bu ispat edilmesi her yönden mümkün olan bir gerçek olarak Hazreti İbrahim başka bir delil getirdi ve dedi ki: Benim Rabbim ne yapar? Yeğti bir şemsi, minel meşruri fethi bir hemin el magrib. Benim Rabbim güneşi doğudan doğuran ve batıdan batırandır. Sen de doğudan Rabbim güneşi doğururken Doğmuş olmasını takdir ederken sen de güneşi batıdan doğdur da görelim demişti. Bakın Hz İbrahim ikinci bir kat'i derile geçti ve فَبُحِتَلَّزِكَفَرُ diyor Allahu Teala. Kafir orada ne yaptı? Kafir orada tıkandı kaldı. Kafir orada hiçbir cevap veremedi. Ve Hz İbrahim Aleyhisselam bu cevabı o ne yaptı? Susturuverdi ki Bakara suresinde zaten geçiyor bu. Ve devam ediyoruz. Dediğimiz gibi yapılmış bir iki diye değil. Şuradaki hadis silsilelerine bakın. Hızlı hızlı geçeceğim ta ki fazla hadis inşallah işlemiş olma imkanımız söz konusu olsun. Birincisi malum cariye hadisi. Bunun hadisi zikretmiş olmam, tartışmayı açmış olma anlamında değil. Tartışmanın yapılmış olması da mümkün dediğimiz gibi. Fakat şu sebepten alıyorum kardeşler. İmam Zehebi yedi tane bu meseleyle bağlantılı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Allah nerede diye sorması, işte bir cariyeden, iki tane cariyeden ayrı ayrı semada cevabını alması, Efendimiz'e söyleyeyim başka bir cariyeden ya da başka bir hizmetçiden parmağını yukarıya göstermiş olma rivayetini alması, cevabını alması ki bu rivayetlerin hepsi başka başka. Yani aynı rivayetin farklı versiyonları değil. İmam Zehebi bu yedi tane hadise alarak diyor ki kardeşler, Yukarıda zikrettiğimiz yedi tane sahih hadis, Allah nerede sorusunun sorulabileceğinin açık ispatıdır. Dikkat edin. Bugün bir takım insanlar Allah nerede sorusu sorulamaz, bu kesinlikle söz konusu değildir diye, ehl-i sünnetin düşüncesini güya ortaya koyduklarını iddia ederken, İmam Zeheb'i yedi tane sağlam hadis getirerek ardı arkasınca diyor ki bakın Allah nerede sorusunu sormuş olmanın, Kesinlikle mümkün olduğuna bu hadisler delildir. Bunlardan bir tanesi Muaviye İbnül Hakem kardeşler diyor ki benim koyunlarım vardı ve benim de bir hizmetçim vardı, cariyem vardı. Ve bu cariyem ben bir gün onları kontöre gittiğimde bir de baktım ki koyunlardan bir tanesini kurda kaptırmış. Ve bunun üzerine ben de bir anlık sinirlendim ve ona bir tokat attım diyor Muaviye İbnül Hakem. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve ya Resulullah ben bir şey yaptım ama içim hiç rahat değil. Gerçekten canım sıkılıyor ne dersin dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ey Allah'ın Resulü bu cariyeyi ben azad edeyim mi? deyince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam öd'uha onu çağır gelsin dedi. Ve cariye gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cariyeye eyne Allah dedi. Allah nerede dedi. Bunun üzerine cariye fissema Allah göktedir dedi. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam men ene ben kimim dedi. Cariye dedi ki Resulullah sen Allah'ın Resulüsün. Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَا Onu azad et. Çünkü o mümine bir kimsedir. Ki sahih bir rivayet olup İmam Müslim'in, Ebu Davud'un, Nese'inin ve İmam Malik'in Muvattas'ın aktarmış olduğu bir rivayettir. Burada Resulullah Aleyhissalatu vesselam Allah nerededir sorusuna cariye Allah göktedir diyor ve Peygamber Ali'sa düşün o kadının mümin olduğuna ne yapıyor kardeşler? Mümin olduğuna şahitlik ediyor ve onu azat ettiriyor. Bu rivayetleri aktarırken İmam Zehebî diyor ki kardeşler. Ve emme'l ahadîsu'l mutevâtirel mutevâfira er-Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fe'akseru min en tusteb'a fe minhâ. Allahu nasullahü aleyhi ve sellem'den mutevâtir olarak ve birbirine uygun bir şekilde bu hususta gelmiş olan rivayetler sayılamayacak kadar çoktur diyor İmam Zehebi bu birinci rivayete aktarıyor bakın bu rivayette Resulullah sordu kadın cariye Allah göktedir dedi İkinci rivayetimiz kardeşler Muaviye İbn-i Hakem'in cariyesi değil bu rivayet başka bir rivayet ve başka bir hizmetçi Muhammed İbn-i sahabeden diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın Resulü annem bana bir köle azat etmemi emretmişti ve benim de bir hizmetçim var. Onu azat edeyim mi dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çağır dedi. Ve o siyahi olan cariyemi diyor çağırdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu kendisine çağırdıktan sonra eyin Allah dedi. Allah nerede dedi. Bakın bu soruyu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Cariye fissema. Allah göktedir dedi. Allah'ın Resulü men ene. Ben kimim dedi. Sen Allah'ın peygamberisin deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun içinde bunu Azadet bu müminedir dedi. Bu hadiste de ki başka bir cari olmak üzere, aynı şeyini yapıyoruz? Aynı şeyi görüyoruz kardeşler. Aynı şeyi görüyoruz. Başka bir hizmetçi bu sefer Resulullah Allah ne dediğince eliyle gözünü eliyle gökyüzünü gösteriyor ki Resulullah onu da azad etmesini istiyor. Bu da üçüncü bir rivayet ki hasen bir rivayet olarak bize ne yapıyor? Bize Ebu Hureyv yolunda İmam Ahmet aktarıyor ve bu de aynı şeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz kardeşler. Allah göktedir ifadesini Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın e, almış olması ve bunu ikrar etmiş olması ve Allah nerede diye sormuş olması. Bakın başka rivayetlere geliyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetimiz Buhari ve Müslim'in ittifak ile aktarmış olduğu rivayet kardeşler. Allah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki, Bir takım melekler, يَتَعَا قَبُونَ ف۪يكُمْ مَلٰئِكَتْ Leyl, ve bir takım melekler vardır ki gece gündüz değişirler yani geceni gündüzlü ardı arkasına inerler inerler bir takım melekler vardır ki gündüz inerler bir takım melekler vardır ki gece inerler ve bu şekilde devran eder diyor Resulullah aleyhi salatu vesselam ve diyor ki Efendimiz ve yectemi'une fi salatil asri vel fecr ikindi ve sabah namazında bunlar bir araya gelirler yani bir grup melek gelir sabah namazında İkindiye kadar, ikindi namazına diğer melekler gelir, ikindi namazına da hep beraber şahitlik ederler. Sabahtan ikindi namazına kadar bulunmuş olan melekler göğe yükselirler ve ikindi vakti gelmiş olan melekler sabaha kadar diyor beklerler. Sabah namazında yine diğer melekler gelirler, beraberce sabaha şahitlik ederler. O yüzden sabah ve ikindi namazına şahitlik namaz, şahitli namaz denilmiştir bu sebepten. Ve bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ne diyor? Bunlar, bu melekler bir arada şahit olduktan sonra ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ الَّذ۪ينَ بَاتُوا Daha sonra bunlar ne yaparlar? Sizinle beraber kalmış olan bu melekler yükselirler. Yukarıya çıkarlar. Mi'arat yükselmek demektir kardeşler. İnzal aşağı inmektir. Mi'raç yukarı çıkmaktır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mi'raç'ta yedinci kat semaya kadar çıktığı için mi'raç ismi konulmuştur, verilmiştir zaten. Ve çıkarlar ve diyor ki Allah'ın Resulü Onlar göğe yükselince Allah onlara ve huve bihim. Allah onları en iyi bildiği halde ne yapar? Kullarımı nasıl terk ettiniz diye yine sorar. Onlara derler ki eteynahum ve yusallun ve teraknahum yusallun. Ya Rabbi biz onlara gittiğimizde de onlar namaz kılıyordular. Çıkarken de onlar namaz kılıyordular. Bakın Buhari ve Müslim'in bu rivayetinde Allah'ın Resulü meleklerin göğe yükseldiğini ve göğe yükseldikten sonra Allah'ın onlara bildiği halde sorduğunu, onlara vazife vermiş Rabbimiz ve güce takdiriyle onlara soruyor yine. Bu hadiste neyi gösteriyor İmam Zehebi? Bu hadiste geçtiği gibi meleklerin Allah'ın katına yükselmiş olmasını ve göğe yükselmiş olmasını gösteriyor. Ki hadis bunu açık olarak ne yapıyor? Delalet ediyor. Ki ay ayeti hatırlayın. Ne diyordu Rabbimiz? İleyhi yes'adü kelimut tayyib. Güzel olan söz Allah'a yükselir diyordu. Ve Allahu Teala Hz. İsa'ya "Seni katıma yükselteceğim." diyordu. Değil mi? Bakın o ayetlerle aynı minval üzere. Bir sonraki hadise geçiyoruz kardeşler. Bir sonraki hadisimiz İmam Tirmizi'nin aktarmış olduğu bir hadis olup e, sahih bir rivayet ki e, aynı şekilde Hamidi bunu ne yapıyor? Müsnedinde aktarıyor. Hakeza İmam Ahmet bin Hanbel de bunu aktarıyor. İmam Bukhari tarih ismi kitabında bunu aktarıyor. Ebu Davud bu rivayeti aktarıyor. Yine bu hadise sahih olduğu hususunda Darimi'nin de rivayeti var ki bununla beraber Cehmiyeye reddiye diye İmam Hakim ne yapıyor? Müstedrek'inde bu rivayeti aktarıyor ki başka yerlerde de aktarılıyor. Ben bu diğerlerini saymıyorum. Vakit kaybetmeyelim diye. Bakın Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Allah'ın Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "İrhamu irhamu menfil ardi yerahmetukum men Yerdekilere, yerdekilere rahmet edin ki gökteki de size rahmet etsin. Bakın hadisi görüyor musunuz? Siz yerdekilere rahmet edin ki gökteki de size rahmet etsin. Burada Allah azze ve celle Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Aynen Mülk suresinde geçtiği gibi E'mentum men fis sema'i yehsifa bikum al-ard. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmiş olmasından emniyette misiniz ayetinde geçtiği gibi Allah azze ve celle ne yapıyor Resulullah aleyhissalatu vesselam gökte olan ifadesini kullanıyor. Ki İmam Zehebi bu rivayetlerde de sonra diyor ki ve hazihi sebatu Diğer diye ben almadım. Diyor ki bu rivayetlerden neyi anlıyoruz? Ala cevazü su'ali bi eyne Allah. nerede nerede'dir sorusunun sorulabileceğinin cevazlığı açık olarak çıkıyor. Ve cevazul ihbari bi ennehu ve Allah azze ve celle'nin gökte olduğu şekilde cevap verilebilmesinin cevazlığı ve bu şekilde cevap verilebileceğini yapıyor bu hadislerden belirlediğim bir şekilde ortaya çıkıyor diyor İmam Zehebi. Ki gördüğünüz gibi. Bir sonraki rivayetimize geçiyoruz kardeşler. Cabir e, radıyallahu anh Allah'ın Resulü aleyhi salatu ve selamın Arafat vakfesinden sonra Arafat vakfasında bildiğiniz gibi Allah'ın Resulü aleyhi salatu ve bir hutbesi var. Ma'lum ve meşhur veda hutbesi dediğimiz hutbe. Cabir radıyallahu anh diyor ki kardeşler Allah'ın Resulü aleyhi vesselam ve hutbesinin içerisinde şöyle dedi. Ben size anlattım mı? Rabbimin bana aktardığı tane size anlattım. Bunun üzerine ashab dedi ki, naam, evet anlattın ey Allah'ın Resulü. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam, ashabından evet ya Resulallah anlattın cevabını alınca, fe ce'ale yerfa'u esbi'ahu, ilesseme, Resulullah parmaklarını yukarıya doğru kaldırdı, göğe doğru kaldırdı ve göğe bir göğe kaldırıp, meşhed diye, di, dedi ve Allahümmeşhet Ya Rabbi şahit ol derken de sahabeye gösterdi sonra tekrar elini yukarıya kaldırdı şahit ol ve sahabesini müminleri gösterdi üçüncü seferde Allahümmeşhet ol diye göğe işaret ederek ne yaptı Resulullah ashabını gösterdi ki bu da İmam Müslim'in rivayeti burada da ne yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle. Ya Rabbi Şahit ol derken ne yapıyor göğü gösteriyor Efendimiz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Evet bir sonraki rivayet kardeşler, bir sonraki rivayete geçiyoruz hızlı hızlı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ki rivayetimize bir bakayım nereden? Ebu Davud e, sahih bir isnatla aktarıyor kardeşler, hatta Hasan e, bir isnat ama Hasen'in de üstünde. Aynı rivayeti İmam Ahmet aktarmış, Ebu Davud aktarmış, İbni Mace sünnelinde aktarıyor. Herkese İmam Tirmizi aktarıyor kardeşler. Herkese İmam Darimi aktarıyor. İbn Ebi Asım Sünne ismi kitabında İbn Huzeyme kitabı tevhidinde devam ediyor ve diğerlerini saymıyorum. Bunlarda aktarılan bir rivayete bakın. Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Hel tedrûne ba'de mâ beyne bu'duma beyne's-semâi vel-ard?" Gök ile yer arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu bilir misiniz? Bunun üzerine hayır ey Allah'ın Resulü bilmiyoruz dediler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: 71, ki ravi sadece 72 veya 73 diyor, 73 senedir dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakın iki gök, gök ile yerin arası 73 sene. Ve daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 7 gök saydı. Bakın. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 7 gök saydı. Ve sonra dedi ki, ati ki 7 kat semanın 7. incinin üstünde bir deniz vardır ki, onun genişliği de yine iki gök ile yer arası kadardır ve daha sonra yedi yükseklik vardır Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ve daha sonra meleklerin orada Allah Azze ve Celle'yi zikrettikleri, yücrettikleri şeklinde ve onun üstünde de arşın olduğunu bildiriyor Aleyhisselatü Vesselam onun üzerinde de arş var ve diyor ki Rasulullah sonra ise Allah arşın üzerindedir Allah sizin de ne yaptığınıza şahittir. Yani siz Allah'ın bu yüceliğinin farkında olup da uzakta gibi algılamayın. Allah sizin burada ne yaptığınızı bilmektedir. Bakın bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yedi kat üzerinde olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ki buradaki zaman bizim gerçekten algılamamız mümkün olmayan bir zaman kardeşler. Yani şöyle bir rivayet var onu düşünün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki yedi kat sema yedi kat semanın Allah'ın kürsisine olan nispeti dikkat edin yedi kat semanın Allah'ın kürsisine olan nispeti bir çölün içerisindeki kum tanesi kadardır. Belki şu anda belki değil şu anda insanın ulaşabildiği birinci kat sema dahi değildir. Ve Resulullah diyor ki yedi kat semanın Allah'ın kürsisine olan nispeti bir çölün içerisindeki kum tanesi gibidir. Allah'ın kürsisinin arşa olan nispeti de hakeza bir çölün içerisine atılmış küçük bir yüzük kadardır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu kadar yücelerin yücesi olan Rabbimiz yedi kat semanın üzerinde ama ne diyor Resulullah? O sizin her yaptığınıza şahittir, her yaptığınızı bilmektedir. Şimdi bu hadisler için insanlar ne derler? Yani bu hadisleri gören insanlar Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bu ifadeleri karşısında sırf akıllarının göstermiş olduğu doğrultuda nasıl olur da yok Allah her yerdedir, Allah göktedir diyemeyiz diyebilirler. Hatta birileri kalkıp da güya itikat kitabı yazdığını ifade ederek Allah göktedir diyen dinden çıkar. Nasıldır? Kur'an bunu söylerken, Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu söylerken, sahabe bunu söylerken nasıl böyle bir şey yapabilirler? Yani bu kadar mı insan habersiz olur? Ki bir sonraki rivayetimiz ne kardeşler? İmam Bukhari'nin aktardığı ve diğerlerinde de aktardığı şekliyle ki rivayetimiz İmam Taberi'yi de aktarıyor tefsirinde. İmam Hakim Müstedrek'in aktarıyor. İbni Kudame Allah'a Uluf sıfatının ispatı isimli eserinde aktarıyor. İbni Kesir tefsirinde aktarıyor. Zehebi bu kitabında aktarıyor ve diğerleri de var saymıyorum kardeşler. Bakın ne diyor? An Zeynep binti Cahş. Zeynep binti Cahş radiyallahu anha annemiz. Bildiğiniz gibi Rabbimiz onu Kuranda indirmiş olduğu ayet ile zavacına biz senin Zeynep ile evlendirdik olayı ve ne diyordu bu annemiz diyordu ki zavaceni beni kim evlendirdi? El er min Arşik beni Arşının üzerinde olan Rahman olan Rabbim evlendirdi. Sizi diyordu anne babalarınız evlendirdi beni ise yedi kat seman üstünde Arşın üstünde olan Rahman olan Rabbim evlendirdi diyordu. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı Zeynep radiyallahu anha ki Bukhari'ni ve diğerlerini aktarmış olduğu rivayette doğrudan ne diyor? İnne Allah'ı enkehani min fevki seb'i semavat Allah beni yedi kat semanın üzerinden nikahladı. Şimdi bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı Allah göktedir yedi kat semanın üzerindedir derken siz hangi mantıkla Allah'ınızın aşkına peygamberin bu ifadelerini yüz çevirebiliyorsunuz? Ve nasıl olur da bir takım kelam ekollerinin üzerinizdeki etkisinden dolayı bu hadisleri görmezden gelebiliyorsunuz. Bir sonraki rivayete geçiyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetimiz yine Muttefakun Aleyh Bukhari ve Müslim'in rivayeti. Buhari ve Müslim'in rivayetinde bakın, Ebu Said El-Hudri radiyallahu anh diyor ki, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle söyledi, Siz bana güvenmiyor musunuz? Ve ana eminu men fis ben gökte olanın eminiyim. Yani ben gökte olan Allah'ın kendisini emin kıldığı kimseyim. Yetini haberu's-sema ve mesan. Göklerin haberi bana sabah akşam verilir diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Bakın burada efendimiz Aişe vesselam eminu men sema ben gökte olanın eminiyim diyor. Ve Allah azze ve celle'ye gökte olma sıfatını ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan veriyor kardeşler. Bir sonraki rivayete geçiyoruz. Dediğimiz gibi hadisleri açıklamaya girmiyoruz kardeşler. Çünkü oldukça yoğun hadislerimiz var. Bir sonraki rivayetimiz yine İmam Müslim'in aktarmış olduğu bir rivayet. Nikah babında aktarıyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu kardeşler. Ve nefsi nefsî biyedihî. Canımı elinde tutan Allah'a andolsun ki, مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوا اِمْرَأَتَهُ ila firashiha. Bir adam hanımını yatağına çağıracak olursa, فَتَعْبَى aleyhi. Eğer kadın buna icabet etmeyecek olursa, İlla bu durumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olacak olan şudur diyor, كَانَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ سَاخِتًا عَلَيْهَا Gökte olan o kadına gazap eder. Gökte olan o kadına dargındır gökte olan o kadına gazaplanır hatta yerda anha ta ki kocası ondan razı oluncaya kadar. Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Kocası kendisi çağırdığı zaman kocasına itaat etmeyen kadına gökte olan diyor. Yani Allah Azze ve Celle'yi gökte olan sıfatı ile Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine niteliyor kardeşler. Yani bunca hadisler, daha bunlar ne ki? Devam ediyoruz. Bir sonraki rivayetimiz. Bir sonraki rivayetimiz sahih olarak Bukhari'nin ve Müslim'in şartına göre sahih olan İmam Ahmet'in müsnedinde, hakimin müstedrekinde aktarmış olduğu bir rivayet ki diğerlerinde de geçiyor, onlar da dediğim gibi saymıyorum. Birçok hafız bunun sahih olduğunu zaten aktarıyor. Ebu Hureyye'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kimse öldüğü zaman melekler kendisine gelir. Ve eğer o kişi salih bir kimseyse ona derler ki اَخْرُجِي اَيَّتُهَا النَّفْسُ تَيِّبَ Ey temizlenmiş olan nefis gel ki temiz olan cesetten gel ve ebşiri gözün aydın müjdeler olsun sana neyden? Rabbinin sana vermiş olduğu rayhanlar, Rabbinin sana hazırlamış olduğu güzellikler için gel ki Rabbin gayrı kat Rabbin sana gazaplı değildir gel diye canını alırlar ve ona bu şekilde söylerler ta ki onun canı çıkıncaya kadar ve sonra diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam bakın summa yu'raju biha ila semaie sonra bu kişinin ruhu göğe yükseltilir bakın göğe mi'rac ettirilir göğe yükseltilir yine göğe yükselir ve diyor ki Resulullah fe daha sonra kapıyı açılmak için izin istenir ve onlara Göklerin beklesi olan melekler kim deyince o melekler derler ki canını almış olan melekler bu falancadır. Bunun üzerine hoş gelmiş, sefa gelmiş, merhaba min nefsu tayyibe temiz olan kişiye merhabalar derler. Kapıyı açarlar ve bu şekilde diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin, devam eder. Hatta yentehye biha ile sema'u elleti fiyhe Allah. Allah'ın kendisinde olmuş olduğu semaya kadar yükselirler diyor hadis. Hadise dikkat edin. Allah'ın kendisinde olduğu semaya kadar bu şekilde onun ruhunu yükseltirler. Ve bu şekilde devam ediyor. Bu rivayette bakın Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapıyor doğrudan? Allah Azze ve Celle'ye gökte olan nitelemesini ve sıfatını veriyor kardeşler. Bir sonraki rivayetimize geliyoruz. Bir sonraki rivayetimiz İmam Nesail'in aktarmış olduğu ki İmam Zehebi bunlar zaten hepsini sıralıyor kardeşler yine Beyhakî'nin İmam Beyhakî'nin Allah'ın isim ve sıfatları babında aktarmış olduğu bir rivayet ki İmam Zehebi bunu zaten kitabında aktarmış bakın Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan aktarılıyor diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Sa'd İbni Muazza şöyle dedi ne zaman dedi kardeşler hani Beni Kureyze olayını hatırlayın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a Hendek Savaşı'nda ne yapmıştı? O hainler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a ve sahabeye ihanet etmiştiler. Mekke müşrikleriyle anlaşma içerisine girip Mekke müşriklerini Medine'nin arka tarafından Medine'ye sokup Müslümanlar Hendek'te bekliyor ve kafirleri ne yapacaktılar? Orada savunmayla defedecektiler. Arka tarafta Yahudilerin mahallesi vardı. Anlaşmalı diye orası zaten yokuş tarafıydı ve oraya herhangi bir şey yapılmamıştı. Ki o Yahudiler alabildiğine silahlıydılar. Yani donanımlıydılar. Sayıları da çoktu. Sadece erkek olarak 1700-2000. Ve bu müşrikler Müslümanları Medine'de yerle bir etmek için müşriklerle anlaşmışlardı bu Yahudiler. Bu Beni Kurayza Yahudileri. Ve Allahu Teala onların bu hilesini boşa çıkarmış. Ve iman etmiş olan bir Yahudinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da direktifleriyle ne yapmışlar? o Yahudilerin tuzağı boşa çıkartılmıştı. Ve Yahudiler bu şekilde müştite defedildikten sonra hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından muhasara altına alındı. Çünkü anlaşma vardı, ihanet eden öldürülecek. Anlaşma var, biz sizi nasıl koruyorsak siz de bizi koruyacaksınız. Medine vesikası vardı ama onlar hainlik ettiler. Hatta peygamberin sahabesi kadınların onların mahallelerine doğru yığmışlardı. Yani müşrikler eğer hendey geçecek olurlarsa emniyette olsunlar diye. Ve o hain olan o Beni Kureyze Yahudileri bu planı kurmuşlar ve Allah planını boşa çıkartmıştı. Daha sonra Resulullah onları kuşatmış ve bir müddet kuşatmadan sonra onlar teslim alınmıştı. Aralarında hüküm verilecekti. Bunun üzerine onlar da dediler ki biz saat bin Muaz'ın hükmüne razıyız. Saat bin Muaz ne derse odur diyecekler dediler ki Saat bin Muaz biliyorsun Medine'de en önde gelenlerden iki Eusuf ve Hazret Kabilesinin zaten en önde geleni ve dediler ki Saat bin Muaz ne derse biz ona razıyız ey Muhammed onu onu o oh, hüküm versin Resulullah Aleyhisselatu Vesselam da dedi ki tamam saat hüküm versin ve ne dedi Saat bin Muaz Saat bin Muaz dedi ki bu ihaneti yapanların erkeklerin hepsi öldürülecek kılıçtan geçirilecek ve malları ganimet olacak, geriye kalanlar da sürülecek. Bu hükmü verince ki uygulandı da bu onların hainlikleri, İslam toplumunun ortadan kaldırmak için müşriklerle işbirliği içerisindeki bu pislikleri Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Sa'd bin Muaz'a ne dedi bakın kardeşler? Dedi ki: "Laqad hakemte fihim." Ey Sa'd, sen onlara bir hüküm verdin ki yani beni Kurayza'ya Yedi kat semanın üzerinde olan melik olan Allah'ın hükmüyle hüküm verdin ey saat Ki sahih bir hadis bu da. Resulullah ve Vesselam ne diyor? Ey saat sen onlara yedi kat semanın üzerinde olan Allah'ın hükmüyle hüküm verdin. Evet bir sonraki rivayete geçiyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetimiz. Cehmiye'ye karşı reddiye babında aktarmış olduğu rivayetlerde i̇bn İbn, İbn Mace'nin aktarmış olduğu bir rivayet. Cabir radıyallahu anh'tan geliyor kardeşler. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Cennet ehli, cennette nimetler içerisindeyken, üstlerinden adeta göğün yarılırcasına bir nur doğar cennet ehline Allah'ın bizi bunlardan kılar inşallah. Onların üzerine bir nur doğar. Fe rafa'u ru'usahum. Onlar da başlarını kaldırırlar yukarıya. O nurun karşısında cennet ehlinin nimetler içerisinde olanlar başlarını yukarıya kaldırırlar. Fe iza rabbukad eşref aleyhim min fokuhum ki Rahman olan alemlerin Rabbi onların üstlerinden onlara tecelli etmiştir. Rableri onları bu şekilde şereflendirmiştir. Rableri onlara gelmiştir ve Rableri onlara der ki: "Esselamu aleyküm ya ehlel cennet. Ey cennet ehli, selam sizin üzerinize olsun." Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam bunu aktardıktan sonra diyor ki: "İşte bu Allah'ın işte bu Allah'ın falanca ayetindeki gibi Yasin suresinin 58. ayetinde diyor ya Selamun kavlem min Rabbin rahim Esirgeyen Rab'den onlara selam sözü vardır. Bakın burada Alemlerin Rabbinin onların üzerinden tecelli edeceğini yapılıyor yine hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan cennet ehli için aktarılıyor kardeşler. Evet bir sonraki rivayetimize geliyoruz. Bir sonraki rivayetimizde İmam Bukhari'nin aktarmış olduğu, herkese İmam Müslim'in aktarmış olduğu bir rivayet olarak, muttefakun aleyh bir rivayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, her kim bir hurma tanesi kadar dahi olsa, kazandığının temiz olanından sadaka verirse, temiz olarak, helal olarak kazanmışlığından bir hurma tanesi kadar dahi bir kimse Allah için tasadduk ederse, bu durumda bilin ki وَلَا يَسْعَدُوا ilallahi اللّٰهِ اِلَّا Bilin ki Allah'a temiz olandan başkası ne yapmaz? Ulaşmaz. Allah'a temiz olandan başkası yükselmez. يَسْعَد kelimesi, yükselme kelimesini kullanıyor Resulullah. Ve diyor ki Allah onu sağ eliyle alır ve onu ne yapar? Onu ona bereketlendirir, onu ona artırır ta ki o küçücük, o küçücük kurma tanesi kadar olan şey diyor. Hatta tekune mislül cibal, mislül bir dağ kadar Allah ona ecir verir. Bir dağ kadar ona ecir verir. Bu hadiste neyi görüyoruz? Bakın Resulullah Aleyhisselatü vesselam hayırlı olan sadakanın Allah'a yükseldiğini ve Allah Azze ve Celle'nin gökte oluşluğuna yükselmiş onda ifadesi doğrudan ne yapılıyor? Kullanılıyor kardeşler. Ve yine bir sonraki hadisimiz Buhari ve Müslim'in rivayeti kardeşler. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'dan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem diyor ki İnnallaha la yenam Allah uyumaz ve la Zaten Allah'a uyumak yakışmaz da Allah ne yapar? Allah kullarının rızkını onlar arasında böler Ve Allah adaleti ne yapar? Allah azze ve celle dağıtımını, kulların içerisindeki dağıtımını kimisine vererek, kimisinden alarak ne yapar? Takdir eder. Ve diyor ki Resulullah, "Yurfau ileyhi amalul leyli qabla'n nahar." Gündüzden önce gecenin amelleri Allah'a yükseltilir. Bakın yükseltilir. Ve amalun nahari qabla'l leyl. Ve gündüzün ameli de gece olmadan Allah'a yükseltilir. Ve Allah'ın perdesi nurdan ve nardandır. Lâ ihrakat eğer Allah'ın perdesi açılacak olursa Allah'ın nuru ne yapar? Her tarafı yakar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah'ın katına amellerin yükseldiğini ne yapıyor ifade ediyor. Ve bakın Hazreti Musa e, aleyhisselam'dan hatırlayın kardeşler. Hz. Musa aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin sesini duymuş olmak gibi bir şerefle şereflenen peygamber olarak Allah Azze ve Celle'ye ya Rabbi bana kendini göster dedi. Bana kendini göster. Hz. Musa aleyhisselamın bu içinden gelen sevdasına, Hz. Musa aleyhisselamın adeta yüreği yanmışçasına Rabbimden olan bu isteğine Rabbimiz ona bu işin bu dünya gözüyle olmadığının göstergesini ona ifade ederek olmaz ey Musa diyor sanki Rabbimiz. Yani olmaz diye kesip atmıyor Rabbimiz. Halbuki o her şeyle emriyle hakimdir. Ama bakın Hazreti Musa'nın o ciğeri yanarak isteğine Rabbimiz bu dünyada mümkün değil diyerek ne demişti ey Musa? Şu dağa bak. Şu dağa bak. Eğer o karşı taraftaki dağ yerinde durursa beni görebilirsin. Bunun üzerine felamma ne zaman ki rabbiniz ne yaptı daha tecelli etti ce'alehu tekka param parça etti ve bu kardeşiniz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vahyi almış olduğu o tur dağına gittiği zaman ki oraya da gittik elhamdülillah gezinti maksadıyla ve o dağın tam karşı tarafında emin olun ki ufalmış ve alçalmış hiç de olmaması gereken bir yerde bir dağ vardı bize orası dediler Hz. Musa'nın aktardan rivayette Allah'ın tecelli ettiği dağ orası emin olun baktığınız zaman diğer dağların normal dağ gibi olduğunu ama oranın sanki böyle hani kum ocakları olur kumu çekersiniz çekersiniz alırsınız arka tarafta sadece taşları kalır bir o dağın orası komple böyle sadece taş kesilmiş yani paramparça taşlar halinde ki orası dediler. Ki orası olmasa da Rabbimiz'e zaten iman etmişiz. İşte Resulullah ne diyor? Allah gökte olarak onun hicabı budur, perdesi vardır ki perdesi nur ve nardır. Yani nuru her tarafı yakacak şekildedir. Ve bu dünya gözüyle dediğimiz gibi Hz. Musa Rabbimizi göremeyeceğini anlayınca hemen bayılmıştı zaten. O da kalkıp Ya Rabbi cahillerden olmaktan sana sığınırım demişti. Ve böyle bir olayı Rabbimiz bize aktarıyordu ve burada da yine ne yapıyoruz kardeşler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı ifadesini görüyoruz bir sonraki rivayete geliyoruz kardeşler bir sonraki rivayet İbn-i aktarmış olduk Ülül sıfatı isimli eserinde ki İmam Zehebi zaten rivayeti bu anlamda itibar gören bir rivayet olarak aktarıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki kardeşler Ma kala abdun la ilahe illallah Bir kul ihlaslı bir şekilde kalbinden gelerek Yani ya Rabbi sana hamd olsun ki bunu bize nasip ettin Ya Rabbi sana hamd olsun ki bizi bundan haberdar ettin Ya Rabbi and olsun ki senden başka ilah yoktur şeklinde kim Şuurlu ihlaslı bir şekilde Allah'tan başka ilah yoktur derse Diyor ki Resulullah illa bu durumda ne olur? Perdeyi açıncaya kadar, perdeye gidinceye kadar bu kelime Allah'a yükselir diyor. Bakın yükselme kelimesi. Bu kelime Allah'a yükselir. Allah'a ulaştığı zaman da ne olur? Ses yok mu kardeşler? Ve bu durumda diyor, Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle kendisine bu şekilde, kendisinden başka ilah olmadığı şeklinde şahitlik eden kuluna Rabbimiz bakar. Ve Allah Azze ve Celle bu muvahhide diyor, bu muvahhide rahmet gözüyle bakar. Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? La ilahe illallah kelimesinin Allah'a yükseldiğini söylüyor. Hani hatırlayın ayeti, diyor ya Rabbimiz, İleyhi yes'ad. Temiz olan söz Allah'a yükseltilir. İşte hadisler ayetlerle bu şekilde mutabık. Burada da ne yapıyoruz? Aynı şeyi görüyoruz kardeşler. Evet bir sonraki rivayetimize geliyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetimizde bakın Enes radiyallahu an'tan ki İmam Şafii bunu Müsned'inde aktarıyor. Müsned isimli eserinde aktarıyor. Ki Um isimli eserinde aktarıyor. İmam Ahmet bunu yine ee, aktarıyor Bezzar bunu Keşful Esfar'ında aktarıyor Acuri bunu Şeriat isimli eserinde aktarıyor Darekutni aktarıyor İbn Kudame aktarıyor Zehbi aktarıyor ki diğerlerini saymıyorum. Ve Enes radıyallahu anh'tan aktaran bu rivayette Resulullah Aleyhissalatu Vesselam cuma günü için dedi ki diyor cuma günü için Huvel yawmul lazistawa fihi rabbukum alal arş. O Rabbiniz Allah'ın Rabbinizin arşa istiva ettiği gündür. Bakın, hadise bakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cuma günü Rabbinizin arşa istiva ettiği gündür diyor. Ve burada da arşa istivaya Allah'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gün belirliyor. Ne diyeceksiniz? İstiva Rabbimizin sıfatıdır. Ama nasıllığını biz, nasıllığını bilmiyoruz. Kendisine layık olduğu şekilde, Subhanallah. Güzelliğine layık olduğu şekliyle. Kendi kendisine yakıştığı, kendi kendisine layık olduğu şekliyle. Rabbimizin bileceği şekilde. Biz istiva ettiğini ne yapıyoruz? Biz istiva ettiğine iman ediyoruz. Evet bir sonraki rivayete geçiyoruz kardeşler. Allah'ın Resulü aleyhissalatu Vesselam übeyy Ebi rivayet rivayetiyle Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh'tan aktarıyor kardeşler. İbni Abbas diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Ne demiş bakın Allah'ın Resulü Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ma abdin yekul. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Bir kul şöyle derse. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve onun hiçbir şeriki ortağı yoktur. Lehul mulk mülk tamamıyla onundur ve lehül hamd övgü övgü tamamıyla onadır. Yuhyi ve yemit o dirilten ve öldürendir. Ve huve ala kulli şeyin kadir o, her şeye gücü yetendir derse diyor bir kul illa bu durumda ne olur diyor Resulullah onun bu sözü gökleri diyor yarar da bakın gökleri yarar da hatta tefdi ila Allahu ve celle Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Dikkat edin. Allah Azze ve Celle'ye gökleri yara yara yükselir diyor. Hadiste Resulullah aleyhissalatu Vesselam. Evet bir sonraki rivayetimize geliyoruz. Yani hadiste vurgu olan yeri zaten siz ne yapıyorsunuz? Siz zaten anlıyorsunuz. Her hadiste açı, e, vurgulanmama gerek yok. Bir sonraki rivayete geliyoruz kardeşler. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak aktan rivayette diyor ki Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam ben diyor ki mahşer günü feati babal cenne feyiftah li cennetin kapısına gelirim ve cennetin kapısı bana açılır. Feati rabb feati rabbi ve rabbime giderim. Tebarake ve taala ve huve ala ki o kürsisinin üzerindedir. Fe bunun üzerine akhirru lahu Ben diyor Rabbime secdeye kapanırım. Ki bakın bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi kürsüsünün üzerinde olarak ne yapıyor? Aktarıyor. Kürsüsünün üzerinde olarak ifade ediyor. Bu rivayette ne İmam Zehebi'nin özellikle seçerek itibar gören hadisler olarak aktarıyor kardeşler. Bir sonraki rivayete geliyoruz. Bir sonraki rivayet biraz hafiften uzunca ki İmam Müslim'in rivayeti şöyle hızlı hızlı aktarayım. İbn Abbas'tan ve diğer Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'lerinin diğerlerine de aktarılan bir rivayette kardeşler diyorlar ki sahabe biz bir gün Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ile beraber iken yıldız kaydı. Yıldız kaydı. Rasulullah dedi ki bu yıldız kaydığı zaman siz ne diyorsunuz ne düşünüyorsunuz? Oradakiler bazılar dediler ki Allah'ın Rasulü biz Vurid al-Lailatu Azim, Azim. Bugün işte Değerli bir kimsenin doğduğu ya da değerli bir kimsenin öldüğü şeklinde düşüncemiz var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, yıldız bir kimsenin doğması ya da bir kimsenin ölmesiyle kaymaz. Ve رَبُّنَا اِذَا قَدْهَا اَمْرًا Bilakis Allah Azze ve Celle bir şeye hükmettiği zaman, Allah Azze ve Celle bir şeyde hükmünü bağladığı zaman, bunu meleklerine bildirir ve arşın taşıyıcısı olan melekler, arşın taşıyıcısı olan melekler Allah'ı tesbih ederler ta ki göğün ehli olan melekler de ne yaparlar o arşı taşıyan meleklerin tesbihine katılır ve göklerin ehli olan melekler de Allah'ı tesbihe başlarlar ve bu tesbih dünya semasına kadar bu şekilde gelir hepsi Allah'ı tesbih ederler bunun üzerine arşın melekleri arşın meleklerine denir ki Rabbiniz ne emretti bunun üzerine Allah Azze ve Celle onlara hükmünü bildirir. Onlar da hükümleri de birbirlerine aktarırlar. Bir melek bir, bir katın meleği diğer katın meleklerine bunu ne yaparlar? Aktarırlar. Ta ki dünya semasına gelince cinlerden bir kısmı o haberi alırlar. Dikkat edin. Cinlerden bir kısmı meleklerin bu haberleşmesinde kulak verirler ve o haberden çalarlar. Ve onu ne yaparlar? Onu dünyadaki kahinlerine ya da bazılarına getirirler... Onlara da katarlar karıştırırlar, yalan eklerler, bunu yaparlar. Budur kim müslimin rivayeti. Ki bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın özellikle vefatın Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan sonra bu kapı kapanmıştır. Bu kapı kapanmıştır ve Bildiğiniz gibi Safa suresinde de Allahu Teala ne diyor? İlla men khatfa fe khatfata etbahu Her kim göğün haberlerinden meleklerden bir şey çalarsa biz ona bir ateş kütlesini göndeririz de işte o cinni yani o şeytanı paramparça ederiz. Bakın burada Rabbimizden sadır olmuş olan bir emrin Arşın taşıyıcısı olan melekler tarafından tesbihle alınması. Onlardan sonra 7. kat kürsünün melekleri, 7. kat semanın, 6. kat semanın dünya semasına kadar bu şekilde ne var? Tesbihatın olması var. Bu hadiste Rabbimiz Tebarike ve Teala'nın 7 kat semanın üzerinde oluştuğu ne yapıyor? Çok açık bir şekilde ifade ediyor kardeşler. Evet bir sonraki rivayetimize sahih olarak aktarmış olan rivayetimize geçiyoruz. Ki bunun bir misle yine İmam Bukhar zaten sahihinde aktarıyor. İmam Tirmizi aktarıyor. Yine İmam Zehebi bu hadisi itibar edilecek hadislerden sahih olarak sayıyor ve aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ ehabballahu abden Allah bir kulu sevdim. Nâdâ Cibril Allah Cebrail'e seslenir. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e şöyle nida eder Allah azze ve celle ve der ki İnni uhibbu abdi fa ihibbu. Ben falanca kulumu sevdim, siz de sevin. Ve bunun üzerine Cibril Arş'ın meleklerine döner. Cibril Arş'ın taşıyıcısı olan meleklere der ki Allah falanca kişiyi sevmiştir siz de onu sevin. Onlar da yedinci kat semanın meleklerine derler ki Allah falanca kişiyi sevmiştir siz de onu sevin. Sonra o katın melekleri diğer kata diğer kata ve bu şekilde ta ki dünya semasına kadar bu şekilde gelir diyor Resulullah. Alemlerin Rabbinden, Ulubundan, Yüceliğinden, Arşın, Cebrail'e, Cebrail Aleyhisselam'dan Arşın tacizisi olan meleklere, onlardan yedinci kat sema, ondan sonra aşağıya kadar dünya semasına kadar. Ve daha sonra o kişi için diyor, yeryüzünde sevgi verilir. Yani iman eden, tevhid ehli olan, hakikati arayan kişiler içerisinde o kişiye sevgi yayılır. Ve Allah onu sevenleri ne yapar? Izhar eder. Ki bu rivayeti de bakın yine, Rabbimizden arşın tahsisisi olan meleklere geldiğini Cibri ile ve onlardan arşın tahsisisi olan meleklere aktarıldığını aleyhissalatü vesselam bu şekilde aktararak Rabbimizin yedi kat semanın üzerinde oluştuğunu ifade ediyor. Bir sonraki rivayete geliyoruz kardeşler. Hepinizin malumu olan bir rivayet bu. Enes radiyallahu anh'ın aktardığı şekilde ki İsra, İsra yani Miraç olayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kardeşler? Miracı anlatırken bunun üzerine Cebrail ile ben ne yaptım? Dünya semasına diyor yükseltildim. Dünyanın semasına kadar götürdüler beni. Bunun üzerine kapının açılmasını istediler. Oradan denildi ki Men heza, gelen kimdir? Cebrail dedi ki benim Cebrail yanında kim var dediler. O da dedi ki yanımdaki Muhammed'dir. Bunun üzerine dünya semasının bekçisi olan melekler dediler ki Merhaben bih. Ni'mel meci uca. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Gelen kişi ne güzel bir nimetle gelmiş. Yani ne kadar güzel bir gelen. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı övüyorlar. Ve daha sonra diyor açıldı. Ben Adem'i gördüm. Adem Aleyhisselamı karşılaştım. Ki rivayet devam ediyor biliyorsunuz. Ve sonra... Ne diyor Allah'ın Rasulü en sonunda? Sünma Daha sonra çıktıldı. Ne nereye kadar? Hatta ta ki 7. kat semanın kapısına gelinceye kadar faiza bir İbrahim. Ben orada İbrahim'i gördüm. Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Ve daha sonra diyor ben Sidretül Munteha'ya yükseltildim. Sidretül Munteha en son noktadır. En son noktadır kardeşler. Sünnetul müsahaya yükseltildim. Ve İmam Bukhari bunu aktarırken ne diyor? Ayeti aktarırken "Summe dena Allah Resulü Rabbimize yaklaştı. Ka'be kavsayne udna. iki mızrak uzunluğu ya da ondan daha yakın bir şekilde yaklaştı. Bakın Resulullah ve Vesselam'ın Rabbimize bu şekilde yaklaşması, sonra bildiğiniz gibi namazların fars kılınmış olması ve Resulullah tekrar Rabbimize yükselmiş olması ve Rabbimizin namazı beş vakit olarak takdir buyurması, 50 vakit ecriyle beraber bu ümmete rahmetinin tecellisi. Ve burada eğer ki İmam Zehebi diyor ki Allah Azze ve Celle yedi kat semanın üzerinde olmasaydı Resulullah ve Vesselam'ın göğe yükseltilmiş olması, sizdetül müntehaya yükseltilmiş olması için ne diyecektiniz? ki Cebrail Aleyhisselam bile bir noktaya geldi de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a yürü dedi ey Muhammed. Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi ki e rukul halilu halila. Burada dost dostu terk mi eder ey Cebrail? Niye beni bırakıyorsun? Cebrail Aleyhisselam dedi ki yürü ey Muhammed. Bundan sonrasına ben bir atım atarsam yanar kül olurum. Çünkü orası Rahman olan Rabbin huzurudur. Ve bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nasip olmuştur orası. Ki, bu muttefakun aleyhi olan bir rivayetle bu bize aktarılıyor. Miraç hadisi, yükseliş olarak göğe neden var? Eğer Allah her yerdedir mantığıyla böyle bir şey olmuş olmazsaydı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğe yükseltilmiş olması ve Allah'ın ayetlerini göstermiş olmasının bir mantığı olarak ne diyecektiniz? Ki biliyorsunuz sahabeden bir kısmı i̇bn Abbas dahil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Cennet makami itibariyle Rabbimizi gördüğünü aktarıyor. Hz. Aişe hayır diyor. Ee, bu husustaki tartışmayı biliyorsunuz. Daha önce ne yapmıştık? İşlemiştik kardeşler. Öyle evet, şöyle bir vaktimize bakalım ne kadar vakit geçmiş. Evet vaktimiz bir saate yaklaşmış. Devam edelim inşallah kardeşler. Bir sonraki rivayetimiz Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın öğretmiş olduğu güzel dualardan bir tanesi. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi Men işteka minkum Sizden kim hastalanırsa hasta olursa bir şikayeti olursa bir rahatsızlığı olursa fel yakul Şöyle desin Desin ki Rabbunallahu lezî fissemâi tekaddeses muk. Ey gökte olan Rabbimiz olan Allah. Gökte olan Rabbimiz Allah. Bakın duada Resulullah böyle söyletiriyor. Gökte olan Rabbimiz Allah. Senin ismin mukaddestir. Emruke fissemâi vel ard. Emrin hem gökte hem yerdedir. Kema rahmetuke fi's-sema rahmetinin gökte olması gibi. İğfir lena hubena ve hatayana. Ya Rabbi günahlarımızı ve hatalarımızı mağfiret et. Enterrabbet <gülüyor> tayyibin. Sen temiz olanların Rabbisin. Yani bizim günahlarımızı bağışta, bağışla, biz de temiz eyle. Enzil rahmeten min rahmetik. Rahmetinden bir rahmet indir. Ve şifaan min şifaik. Şifandan şifa indir bu ağrıya şifandan bir şifa rahmetinden rahmet indir diye dua etsin Allah'ın izniyle o ne yapar o ağrısından kurtulur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un ve diğerlerinin rivayeti kardeşler ki İmam Beyhaki aktarıyor, herkese İmam Ahmet aktarıyor İmam Darimi aktarıyor, Nese'i aktarıyor, İbni Hibban aktarıyor Lalekayi aktarıyor, İbni Kuddam'a aktarıyor ve diğerleri aktarıyor onları saymıyorum Bakın burada Resulullah ne diyor? Semâ. Gökte olan Rabbimiz. Burada ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte olma sıfatını Rabbimiz tebareke ve teala'ya veriyor. Biz Rabbimizin gökte olduğuna iman ederiz. Sadece nasıllığını ne yapmayız? Nasıllığını bilmeyiz. Keyfiyet bilmeyiz. Ama buna ve tahrif de etmeyeceğiz. Ehli sünnetin takip etmiş olduğu yol budur. Bunca hadise rağmen siz kalkıp da Allah mekanda münezzehtir diyerek bütün bu hadisleri nasıl görmezden gelebiliyorsunuz? Ve bununla beraber nasıl hala Ehl-i Sünnet ve Cemaat olduğunuzu ve Ehl-i Sünnet ve cemaatin sizin düşüncenizde olduğunu iddia edebiliyorsunuz? Evet, bir sonraki rivayete geliyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şairlerinden ki sahih bir senetle diyor İmam Zehebi aktarılmıştır. Sabit olan sahih bir senettir. Hübeyb İbni Ebi Sabit diyor ki Hasan bin Sabit Resulullahü şairi, Aleyhissalatu vesselamın şairi, şöyle Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında şiir okumuştur. Dedi ki Şehidtu bi iznillahi enne Muhammeden Rasulullezî fawqa's semâvâti min alu Ben Allah'ın izniyle diyor. Yücelerde olan göklerin üstünde olan Allah'ın elçisi olan Muhammed'e şahitlik ettim. Onu tanıdım, onu bildim diyor. Ve şiir devam ediyor. Orayı okumuyorum. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yanında Hassan bin Şabit, Sabit radıyallahu anh, gökte olan, yüce olan Allah'ın elçisi diyor. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunu övüyor, bu hadisi bildiriyor. Hatta bir hadis daha var kardeşler. E, bu hadiste bir şiir, ki bu şiirin sahibi kendisi, e, ki i̇bn Kuteybe bunu aktarıyor kardeşler. Yine İmam Sehebi İbn-i aktardığını aktararak kendisi buna e, destek veriyor. İmam Suyuti bunu aktarıyor. El-Cami Usagir'inde, birinci cildinde. Ebu Bekir El-Enbari'ye aktarıyor. Ki bu rivayet bir müşriğin, kendisi Müslüman olmamış kafir olan bir müşriğin şiirini Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a okuyorlar. Bakın o müşrik, o kafir Allah'tan bahsederken es kendi inanışıyla diyor ki Allah ki o yücedir, Rabbuna fissemâi emse kebîran, ki o Allah göktedir ve yücedir. Ve devamında Allah'ın göğün üstünde tahtı vardır diye devam ediyor ve bu şiir Resulullah'a aktarıyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Âmene şi'ruhu ve kefere kalbuhu diyor aleyhissalatü vesselam. Şiiri iman etmiş diyor, kendi kafir. La havle ve la kuvvete illa billah. vesselam diyor ki, şiiri iman etmiş, kalbi kafir diyor. Yani şiiri güzel, şiirinde doğru söylüyor. Şiiri iman eden, kalbi kafir olan kişi diyor. Ama şiir diyor, iman etmiş. Ve burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, burada yine ne yapıyor? Tasdik ediyor Allah Azze ve Celle gökte olmuş olmasını. Evet bir sonraki rivayetlere bakıyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki i̇bn Abbas'tan geliyor şefaat hadisinde ben diyor cennetin kapısına gelirim kapıyı çalarım cennetin kapısını kapı bana kimsin denilir. Ben de derim ki ben Muhammed'im. Bunun üzerine diyor Rabbim tebareke ve tealayı kürsinin üzerinde tecelli edince onu görürüm. Ona secdeye kapanırım. Ve ondan sonra biliyorsunuz Rabbimizi Allah'ın Resulü över, över, över, hamd eder, yüceltir, yüceltir, yüceltir. Daha sonra Rabbimiz Tebareke ve Teala ki bu sahih olan hadiste ne diyor? İrfaa ra'sek ey Muhammed başını kaldır. İşfa tuşaffa. Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir. Burada da ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin kürsüsünün üzerinden tecelli ettiğini aktarıyor. Evet bir sonraki rivayet. <gülüyor> Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki, Selman-ı Fahres'in aktarmış olduğu bir rivayet olarak, اِنَّ رَبَّكُمْ كَرِيمٌ min abdihi عَبْدِهِ rafa رَفَعَ اِلَيْهِ يَدَيْهِ يَدْعُوهُ اَيَّ رُدَّهُمَا صِفْرًا لَيْسَ فِيهِمَا Allah bir kulunu elini kendisine doğru yükselterek Allah bir kulunu elini kendisi iki elini kendisine doğru yükselterek göğe doğru istemiş olmasının akabinde Allah o kulunun elini boş çevirmekten sakınır. Buradaki sakınmaktan kastı yani Rabbimiz ne yapmaz? Rabbimiz onun derini boş çevirmez sıfran sıfır boşu boş çevirmez diyor mutlaka Rabbimiz onun eline bir şey verir ve bildiğiniz gibi dua nedir kardeşler dua ya istenilen şekilde Rabbimiz'in kabul etmesine tecelli eder ya Rabbimiz istediğimiz gibi kabul etmese o duayla bir günahımızı siler ya da Rabbimiz o dua ile cennette inşallah cennetini yapar bizim için derecemizi yükseltir ama Allah işte ne yapar kendisine yükseltilen eli bakın Resulullah Rufi aleyhi yedeyhi, refa'a ileyhi yedeyhi kulu elini kendisine yükselterek ki yüceler olasa yüceler olarak yüce olarak Allah'tan isteriz Öyle değil mi? Aşağıdan istemeyiz. Karşı karşıya da tutmayız elimizi. Yüceye, yüksekten, yücelerin yücesi olan Allah'tan isteriz. Çünkü yedi kat semanın üzerindedir. Evet bir sonraki rivayetlerimize geçiyoruz inşallah. Şöyle bir vaktimize de bakayım. Saatımız bir saat olmuş. Bu bir tane daha rivayet alayım da kardeş Ondan sonra inşallah bırakalım. Fazla uzatmayalım. Bir sonraki rivayetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın Resulü buyurdu ki اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً Allah Azze ve gezen ve dolaşan seyahat eden tabiri caizse dünya üzerinde tur atan melekleri vardır. Onlar يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ zikr Zikir meclislerini, Allah'ın kitabının anıldığı, Allah adına bir ilmin öğrenildiği, Allah adına dillerin Hareket ettirildiği meclisleri ararlar. Ve Allah'ın adının yükseltildiği, Allah adını oluşturmuş meclislere tabi olurlar bu melekler. Ve onlara biliyorsunuz kanatlarını gererler. Onlar ile beraber otururlar diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onlar o meclisten dağıldıktan sonra, dikkat edin. Onlar o meclisten dağıldıktan sonra sa'adu <Sessizlik> ila rabbihim. Melekler Rablerine yükselirler. Dikkat edin bu hadislerini ne yapıyor? Resulullah doğrudan meleklerin Allah'a yükselmesinden bahsediyor. Ki bu rivayet İmam Müslim'in rivayeti kardeşler. Yine Uluv isimli de zaten İmam Zehebi ne yapıyor? Bunu aktarıyor kardeşler. Ve burada meleklerin Allah'ın katına yükselmiş olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan ne yapıyor? Yine ifade ediyor ki Rabbimiz bizim meclislerimizi de inşallah otur rahmetli, bereketli, rahmet kanatlarının rahmet meleklerinin kanıtlarını gerdiği, kendileri hakkında dua ettiği, Allah'a yükselerek haber verdiği meclislerden eylesin. Allah Azze ve Celle beni de, ehlimi de, sizleri de, ehlilerinizi de inşallah katında Cebrail'e, ben falanca kulumu sevdim, siz de sevin dediği kullarından olma şerefini inşallah nasip eylesin. Ve bir sonraki rivayeti kardeşler, İmam Bukhari ve İmam Müslim'in şartı üzerine sahih olarak aktarılmış bir rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَمَّا فَرَغَ اللّٰهُ مِنْ Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yarattıktan sonra ne yaptı? استَوَا ala arşih arşına istiva etti istiva malumdur sadece keyfiyeti, mahiyeti, niteliği niceliği bizim açımızdan meçhuldür Allah'a yakıştığı şekildedir biz bunu tevil etmeyiz tahrif etmeyiz biz bunu haşa kulların kurulmasına benzetmeyiz. Müşebbih'e ve mücessimine uzağız. Biz bunu sadece ikrar ederiz, iman ederiz. Fakat nasıllığını Rabbimize bırakırız. Çünkü bu husus bize bildirilmemiştir. Bilmeyiz. Ve bu rivayette inşallah keselim kardeşler. Yani epey bir rivayet aktardık. Zaten fazla rivayetle açıklamayla girmedim. Çünkü rivayet oldukça yoğun. Yani şu ana kadar İmam Zehebi'nin almış olduğu hadis rivayetlerinin dörtte birini yaklaşık olarak bitirmeye yaklaştık diyeyim. Ne diyorsunuz kardeşler? Bir sonraki haftadan itibaren bu hadislere devam edelim? Yoksa Allah'ın izniyle bu kadar hadis Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın gökte olmuş olmalığı sıfatını ispata yeterlidir. Diğer hadisleri aktarmaya gerek yok. Bunlar inşallah kafidir. Bir sonraki haftada sahabe ile alimlerimizin görüşlerinden nakledip devam mı edelim? Hangisini diyorsunuz? Siz nasıl isterseniz. Siz nasıl isterseniz. İsterseniz hadislere devam edelim. Belki bu bir iki ders daha alır. İsterseniz <gülüyor> bu kadar hadis ki bir saat boyunca hadis aktardık. Bu kadar hadis Allah'ın iziyle kafidir. Bu kadar hadis Rabbimizin gökte olmuş olma sıfatına delalet eder. Gedi kaseman olduğunu yeter. Diğerlerine geçelim ki dersimizde fazla uzatmamış olalım mı diyorsunuz. Evet bazı kardeşler devam edelim diyor. İki kardeş devam edelim. İki kardeş de Allah'ın izle konu anlaşılmıştır diyor. Hadi hak gayret inşallah. Hadi hak gayret inşallah. Şimdi oradan biri de diyecek ki imam bildiğini okur. Evet hayırlısı olsun inşallah. Bunu ben inşallah tekrar düşünür, beraber konuşur, birebir iken değerlendiririz Allah'ın izniyle. Ki iki tarafın kardeşler, yani ikisi de güzel, ikisi de güzel. Ki Allah'ın izniyle kardeşim dediği gibi, konu anlaşılmıştır. Diğer alimlerimiz ve sahabe nakillerle geçelim. Diğerleri hadis yoğunluğu işliyorlar. Ona Allah'ın izniyle inşallah bunları diğerden de hep beraber karar veririz. Ona göre inşallah ne yaparız? Devam ederiz kardeşler. Evet bugünkü dersi inşallah burada keselim. Allah Azze ve Celle bizleri sevdiği kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle'ye biz şahitlik ediyoruz ki ondan başka ilah yoktur ondan başta kulluğa layık olan yoktur. Bütün isyanımıza, bütün günahlarımıza, gafletimize rağmen kapısını çalacağımız, karşısında secdeye duracağımız ve karşısında zelil duruma düşeceğimiz kendisinden başka bir Rabbimiz yoktur. O tektir, birdir. Allah Azze ve Celle'nizi bu itikat üzerine yaşatsın. Bu itikat üzerine inşallah Rabbimiz canımızı alsın. Allah Azze ve Celle bizi katında övmüş olduğu kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle sizlerden de razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.